<gülüyor> w w e şey gel gör beni aşk neiledi yok yok bu da olmadı hay Allah nasıl anlamadım sana söylemedim zaten ne konuşuyorsun birader ya kendimle anlaşabiliyor musunuz bari gayet iyi anlaşıyoruz bir kara göz vardır benden içeri .com. nasıl yok bu da olmadı kendi kendine anket yapıyorsun herhalde. Ama meraklısın hacı bak. Kendi siteme bir isim bulmaya çalışıyorum. Müteahhitliğe giriştin herhalde. Parayı nereden buldun site yapacak kadar ha? Yahu internet sitesi, internet sitesi bir adam mı? İnternetten sitede mi yapıyorlar artık? Tabi dünyadan haberin olmadığı için bunu da anlamaman çok normal. İnternet sitesi yaptırıyorsun ve ismini belirlemeye çalışıyorsun öyle mi? Bravo aynen öyle. E niye bu kadar zorlandın ki peki? Niye senin çok parlak bir fikrin mi var? Evet. ...çok güzel bir isim buldum ben. Ya, söyle bakayım acayip merak ettim. Neymiş Hacı Batı mı? www.karagöz.com Hay Allah müstahakını versin. <gülüyor> v, V, V nedir yahu? Başındaki V değil mi? W, W. Cahil adam. Ama zaten dediğinde çok parlak bir fikir değil. Allah Allah. Senin ismin işte. Karagöz.com. Güzel değil mi? Ya öyle de ben öyle hemen akla gelen bir şey istemiyorum. ...daha al benili, biraz düşündüren şeyler olsun istiyorum. He, sitenin ismiyle beyt yazalım diyorsun. Ne bileyim, güzel olmaz mı sence? Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlara su... ...kim bu denli tutuşan odlara kılmaz çaresu.com. Nasıl? Acı batım, sen de biraz abarttın.com. Ne diyorsun yahu, olmaz. E peki sen bunu niye yapıyorsun? Neyi yahu? Siteyi işte canım. Gaye amacın nedir? Ya amacım işte. Şimdi biz burada konuşuyoruz ya. Bunlar uçup gitmesin. İnsanlar girsin tekrar dinlesin falan. Komiklikler olsun. Karagöz Yunan'a mı ayık yoksa Kallavi Türk mü? Millet oradan okusun. Soy seceremizi. Konuştuklarımızı koyacaksan iş değişir. Ama ben söyleyeyim. O zaman ben de işin içindeyim. Bana da bir gönderme olması lazım şimdi. Allah Allah. Hacı ve arkadaşı Karagöz sen? Git kendine yaptır kardeşim. Hemen beninkine sulandın. Kara gözü hazır sen yaptırıyorken ne gerek var şimdi ikinciye koy içine güzel güzel karşılıklı latifelerimizi Neyse bakarız bakarız şimdi isim bulmak lazım önce İsimden kolay ne var Efendim ha, neymiş Hacivat ve arkadaşı Kara göz Ben sana sitemi vermem kaptırmam .com. Avucunu yalarsın kom Benim programımız burada bitti. Yazan Murak Tarık, seslendirenler Serkan Öztürk ve Savaş Bayındır. <gülüyor> Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi. <gülüyor> Gürültü yapmayın stüdyodayız. pardon. <gülüyor> <gülüyor>